وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُوا الْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Aziz kardeşlerim. Bu dünya hayatını Allahu Teala bir tür herkesin kendi yolunu belirleyeceği şartları herkese sunacağı şekilde yarattı. Ahireti, cenneti isteyenlerle dünyaya tapınanlar aynı toprağın üstünde yaşarlar. Allah herkese de istediği işi yapacağı fırsatları verir. Cennetlik iş yapmak isteyenler o işleri yapacak ortam bulurlar. Cehenneme gidecek sonuçları kendi elleriyle yapmak isteyenler de istediklerini yapacak ortamı bulurlar. Dünya böyledir. Bunu Allah bilerek, murad ederek özellikle dileyerek yarattı. İsra suresinin 20. ayetinde Rabbimiz bunu çok açık bir şekilde bize beyan etmektedir. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullennumidduha ula i ve ha ula min ata'i rabbik. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ buyuruyor ki Allah biz onlara da bunlara da Rabbinin lütfundan veririz Rabbinin lütfu ise kısıtlanmış değildir yani veren Allahdır, Celle Celaluhu kafir kafirliğini, isyanını, cinayetini, zulmünü devam ettirmek için her istediğini bulur. Mü'min imanını, ahlakını, neslini, ibadetini, cenneti kazanacak işleri elde etmek için her aradığını bulur. O da lütfeden Rabbinin Allah'ın verdiğini almış olur. Bu da lütfeden ona istediğini veren Rabbinin verdiğiyle yolunu bulmuş olur. Herkesin aradığı bu dünyada vardır ve bunu Allah vermektedir. İsra suresinin 20. ayeti çok açıktır bu konuda. Cennet isteyenin de Cehennem isteyenin de, hayır yapmak isteyenin de, şer yapmak isteyenin de herkesin istediğinin bulunduğu bir yerdir burası. Biz şüphesiz bir sabah kalkıp dilekçe yazıp mesela onu müftülüğe götürüp ben bunu istiyorum Allah'tan diye böyle bir anlayışla hayata bakmıyoruz. Ama içimizdeki duygular onu biz kalemle dile dökmesek de, onu bir mesaj olarak iletişim merkezine göndermesek de, içimizdeki hissiyat, gösterdiğimiz tavırlar, Allah'tan ne istediğimizi ispat etmektedir. Sonra biz, bu oldu desek de yıllardır istediğimiz şeydi o. Bize de iyi şeyler istediğimiz zaman Allah verdi diye aldığımız şeyler olarak Allah'ın lütfuyla karşılaşıyoruz. Kafirler, yanlış iş yapanlar da yaptıkları işleri dilekçeye yazmamış olsalar, istek beyanında bulunmamış olsalar da neticede hissiyatlarını bildiği için Allah onların, dilleriyle söyledikleri ne olursa olsun içlerinden geçen sinsi şeyleri Allah bildiği için Onlara istediklerini veriyor. Allah'ın hikmeti, bizim eremeyeceğimiz sırlarıyla koyduğu kanun şudur. İsteyene istediğini verecek, sonra da hesabını soracak. Bu dünya bunun için vardır. Biz hayvan değiliz. Cemadattan, kayalardan, denizlerden bir parça değiliz. İradesi olan, düşüncesi olan, bedel ödemeyi kabul eden nimetler isteyen insanız. Dolayısıyla Allah bize her iki yolu iyiliği ve kötülüğü arama inceleme yolunu verdi. Bunu kullanmayı öğretti. Eziyetine katlanabileceğimiz şeyler isteyip istemediğimizi görmek istedi. Neticede Allah kim ne isterse onu verecek sonra da herkese hesabını soracak. Dünyanın varlık nedeni budur zaten. İmtihan olma, varlık ve sınama merkezi olma gibi sebepleri bunun için biz Allahu Teala'nın yarattığını kabul ediyor, iman ediyoruz. Bunun için bize irade verildi, düşünce verildi. İnsan bunun için güçlü yaratıldı. Bir kısım insanlar peşin sonuç olan dünyayı isteyecekler. Başka bir kısım insanlar da uzun asırlar bekleme pahasına da olsa Allahu Teala'nın cennetini ve iyi sonuçları, lütfunu, ikramını isteyecekler. İnsanların güçlerini, iradelerini kullanıp kullanamamalarıyla ilgili bir durumdur bu. Kimi insanlar hemen olsun, hemen pissin, hemen yiyeyim, düşünürler, kimileri de iyi olsun, güzel olsun, sonra olsun düşünürler. Mü'min aklı, mü'min bakışı bunu gerektirir. Kafir, pişmeden de olsa hemen yiyeyim diyen bir anlayışa sahiptir. Mü'min pişsin, iyi olsun, zararı yok, geç olsun ama güzel olsun düşünen insandır. Öyle veya böyle yani onlar ve bunlar sonucu açısından bakıldığında herkes Allah'ın yazılmış kaderine doğru yürümektedir kaçacak bir şey yok biz tercihimizi yaptık o tercihin sonucuna göre de Allah planını kaderini yazdı dolayısıyla biz tercihlerimizin ahirette cennet istemek veya cenneti umursamamak Tercihimizin pratiği olan şeyler yapıyoruz bu dünyada. Sabah namazına kalkışımız budur veya kalkmayışımız budur. Ancak bir şeyi unutmuyoruz. allah Teala onlar ve bunların istediğini veriyoruz biz, kısıtlama yok bizde. Buyuruyor ya, Ben iyi şeyler istiyorum demek diye de bir akıllılık yoktur. İyi isteyen iyinin bedelini öder. Kötülük isteyen zaten bedel ödemeden yaşamak istediği için kötü tarafı tercih ediyor. Ben cennet istiyorum sözü kelepur bir sözdür. Cennet isteyen cennetlik işler yapmak zorundadır. Gerçekçi olmak zorundayız. Çocuk kandırır gibi kendi kendimizi kandıramayız. Bu dünya istediğimiz şeyler için çile çekmeye hazır olup olmadığımızın görülmesi için kurulmuş bir pazar yeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sabah kalktığında herkes pazar yerine çıkar buyuruyor. Kimi kendini cehenneme satar, kimi cenneti almak için pazarlık yapar. Hepimiz ticaret yapıyoruz, Allah'ın kapısı açık, Allah ona da veriyor, buna da veriyor, bu lafla istiyor düğünden sonra tövbe edeceğim diye kendini kandırıyor öbürü de ben Rabbimin yolundayım diyor her dakikasını değerlendiriyor Allah herkese veriyor herkes yaptığının sonuna doğru yürüyor Velhamdülillahi Rabbil alemin <gülüyor> Ra ta fakül